1269 numaralı konu İbn Ömer'in hakiki alimi vasıflandırması İbn Ömer şöyle buyurmuştur İnsan kendinden üstün olanları kıskanıp çekemediği aşağı olanları ise küçük görüp porladığı ilmiyle dünyayı elde etmeye çalıştığı sürece ilimden nasibini almamış demektir